Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiya Kitap Dostu Sezin Okulu sunar Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz programımıza. Ee, bu hafta özel bir yayınımız var. Ee, çok sevdiğimiz bir kahramana ayırdık bugünü. Ee, birkaç hafta önce yani iki hafta önce sanırım yapı kredi kültür merkezinde Red Kit İstanbul'da adında bir sergi açıldı. Biz de geçtiğimiz hafta gittik gezdik. Ee, çok keyifliydi. Ee, Red Kit'in... E Red Kit'le ve Red Kit maceralarında var olan diğer kahramanlarla ilgili ne var ne yoksa hepsi tek tek anlatılmış. Tabii yaratıcıları, onların geçirdikleri süreçler evet, onlar da dahil. Red doğuşu ve nasıl biçimlendiği zaman içinde nasıl geliştiğini bütün o süreci anlatıyor sergi. Üstelik çok da güzel bir sergi tasarımıyla sunulmuş. Yani bir vahşi batı kasabası Orada kurulmuş sanki kitaptan çıkmış gibi oradaki çizgilerden e, kasaba evleri canlandırılmış girişte. Zaten salon girişi ya evet, yani. Evet salon kapısıyla giriliyor. <gülüyor> e, ve işte katran ve kuş düğüne bulanmış bir <gülüyor> evet adam ya. bile vardı orada. Çok severim. <gülüyor> ya Zaten e, orada benim için eğlenceli olan çocukları izlemek oldu bu arada. Evet. Yani katran ve kuş düğünden çocuklara geçtim neyse. E, o... Şimdi sergi salonunun duvarlarda bilgi panoları ve işte resimler, görseller yer alıyor. İşte özgün çizimler var ne kadar temiz çizgiler çok diye güzeldi. böyle baka baka baka kaldık diyelim. Bir yandan da bir sürü bilgi panoları var tabii. Ama Red Kit yani sonuçta çocukların çok sevdiği kahramanlardan bir tanesi. Sadece yetişkinlerin değil. Evet. Salonun tam orta kısmı da işte bu sanki kasabanın o düellolarda en sık gördüğümüz bir caddesi vardır ya evet, kasabanın. Evet tane yanında caddesi evler vardır sıral sıralanır. Evet. İşte bir tarafta salon vardır bir tarafta berber vardır filan. Tam da öyle bir caddesi var. Kısacık bir şey ama çocuklar için müthiş bir eğlence ortamı olmuş. Yani bütün çocuklar serginin orasıyla ilgileniyordu. Aslında yani ben de birazcık orasıyla çok ilgilendim ama ben panoları da okudum. Ondan sonra ama çocuklar orada sürekli oynuyorlardı ve çok eğleniyorlardı. Tabii, bence. tiyatro sahnesi gibiydi. Evet tiyatro sahnesi gibiydi ve bence çok iyi bir sergileme. Yani sergide çocukların böyle bir oyun alanı bulabilmesi, sergiyi oynayarak yaşamaları, o bilgi panolarında sonra merak ederlerse okurlar her yerde yazıyor zaten bir sürü şey. Ya zaten o e, kasabanın ana yolunun bittiği yerde ufuk. Çizgisi diyelim, duvar var aslında orada ama o duvarın üstünde gün batımına doğru giden yalnız, yalnız kollu kol o ünlü silüeti vardı. Zaten <gülüyor> onu gören bir çocuk birkaç yani oradaki bizim gördüğümüz çocuklar küçüklerdi. Küçüklerdi bayağı. evet. Ama işte okumaya falan başladıktan sonra o imgeyi gördükleri yerde tanıyacaklardı okullarında evet. kalmıştır mutlaka. Ee, Red Kit aslında 1940'lı yıllarda. İlk e, doğmuş. yani 47 mi öyle bir şey sanıyor. Yani 60 Hı -hı. yaşının üstünde evet. aslında yaşlı bir kahraman artık ama her zaman e, kitaplarda asla değişmez. Hiç yaşı ilerlemez. Sabit durur. Ya öyle enteresan özellikleri var onun. Yani yaşı ilerlemiyor mesela. Tintin de öyledir ya hep aynı biçimde. Evet, bir yandan böyle tamam şimdi Red Kid erkek bir karakter ama hani çok böyle cinsiyetçi bir yaklaşım olmadığı için belki de hani düşünmeyiz aslında. Evet, bunu. Red yani böyle bir Evet, nötr bir yanı var yani Red Kit'in bir yanı. çok ilginç. Ee, ben şeyi birkaç gündür şimdi Red Kit'le ilgili bir sürü şey okuyorum. Ee, eskiden de Red Kit albümlerini, maceralarını okurken de kafama takılan bir şey vardı. Red Kit kimdir aslında diye. Hani e, nasıl bir aileden geliyor? Geçmişi nedir? E, bunu araştırayım dedim. Hiçbir şey bulamadım. Çünkü <gülüyor> orijinal albümlerde de Red geçmişine dair ee, hiçbir şey yok. Bir tane Red Kit'in Çocukluğu diye bir albüm var. Orada Red Kit gerçekten küçük, küçük. bir çocuk. Ee, orada işte bir altın arayıcısı, yaşlı, huysuz bir adam var. Dede diyor. Ee, ama Red Kit onun torunu falan da değilmiş. Ee, sonradan geçen bir tane 2009 yılında James Hunt'ın yönettiği bir film e, varmış. İzlemedim. Onu da yeni öğrendim. Red Kit filmi. Ee, orada Red Kit'in geçmişine dair e, filmin senaryosu gereği bir şey anlatmışlar. İrlandalı bir göçmen babayla derili bir annenin oğluymuş filmde. 10 ee, yaşındaki annesiyle babası öldürülüyor. Ondan sonra Dick Digger tarafından işte aile dostları Dick Digger tarafından o altın arayıcısı adam muhtemelen e, büyütülüyor. Red Kit'in Çocukluğu albümünde yine e, kitaplara dönecek olursak e, bu Digtiger altın Digtiger değil işte neyse oradaki yaşlı dedi. E, altın aramakla meşgulken Red Kit kaçırılıyor kızı derililer tarafından. Sonra orada başından bir sürü şey geçiyor. Onların arasından kaçıyor tekrar. O arada e, sırtlan kurtların saldırısına uğrayan bir tayla e, karşılaşıyor. Tayı kurtarıyor. Ee, bildiğimiz sarı yeleli, sarı Aha, kuyruklu, işte. beyaz tay e, o çok ünlü düldül oluyor. Yani Tabii bizde düldül ama. Can dostu. Hı hı. Evet bizde düldül orijinal adı Jolly Jumper. Red Kit'te Lucky Luke. Evet aslında. Aslı ama Red Kit diye yerleşmiş. O Red Kit isminin de nasıl oluştuğu ile ilgili hikaye. bir şey de vardı sergide. Çok o ilginç bir hikaye. Yani biz niye duruptururken Red Kit demeye başlamışız? Bir kere Türkiye'deki macerası şeyle korsanla başlamış. Yani Aydın gel koyup üstünden geçerek kopyalayıp böyle albümler yapmış. Hı -hı. bir dönem insanlar. ve hani bayağı korsan işte yani üstelik de kopyadan korsan. Ondan sonra şeyde bu Turhan Selçuk'un Dolmuş Dergisi'nde ilk defa çıkmış. O da senesi de kaçtı? 1956'da Türkiye'de ilk defa Hı -hı. yayınlanmış. Yani 47'de işte Red Kit başlıyor. 56'da Dolmuş Dergisi'nde ilk defa yayınlanıyor. İşte bir korsan kopyalar var böyle üstünden Aydın için. O sırada bir şekilde isim oluşmuş. Bu ismin oluşmasıyla ilgili bu yine şeyde de serginin kataloğunda da aslında... Serkatalogında da anlatılıyor bu. O panolarda da vardı. Ee, Türkiye'de yayınlanan bir iki tane çizgi roman varmış bir dönem. Bunlardan bir tanesi işte şeymiş adı Red Rider 1938'de. Bir de 1949'da Peckos Bill'in Türkçe yorumu varmış pecos Kit. Muhtemelen diyorlar bu ikisinin karışımı hmm. Red Rider'la pecos Kit'in. Karışımından e çok pratik bir yöntem, e yeni bir kobo'yu zaten bu da e bir isim üretilmiş. O da işte Dolmuş dergisinin çalışanlarından birisi. ...hani vardır ya işte Harry Potter'a da Harry Potter diyormuş ...gibi hani böyle bir herhalde... evet yani bir biçimde böyle bir hikayesi var ama muhtemelen Red Rider'la pecos Kit'in karışımı gerçekten de bu isim yani orijinal adı. ...Düldül de Hazreti Ali'nin atının adıymış. Bir de bir e, onu okudum. E, hatta bu yüzden bir sürü insan Red, Red Kit'i bir Türk çizgi romanı sanıyormuş. Gazetede bu serginin küratörü diye Pasamonikle bir röportaj yapılmış. O anlatıyor. Herkes Türk sanıyor Red Kit'i diye. Yani bir yandan da... Çünkü çevirilerde de öyle bir adaptasyon var ya... ...çok evet. uyarlamalar oluyor. <gülüyor> Buraya uyarlanmış espriler oluyor. İnsanlar benimsemişler bunu. İlginçmiş. Bu hikayeyi bilmiyordum. Güzelmiş. Film 1960'lı yıllarda Red Kit'in filmi yapılmış Türkiye'de. Hatta Red Kit'in yaratıcıları Morris ve Gosin'den önce... Biz burada izlemişiz Red Kit filmini yani yurt dışında <gülüyor> daha sonra yapılmış. Burada işte Öztürk serengilli daha sonra işte sadece alışıklı yani evet. Red Kit filmleri olmuş. Hatta ben yanlış hatırlamıyorsam Ajda Pekkan da kurtarılan kızlardan birisiydi yani o filmlerde bir En azından bir kovboy filminde öyle bir şey var Red Kit olduğundan emin değilim şimdi. Red Kit yaratıcılarından bahsedelim. Evet, ee, Morris Red Kit'in babası. Belçikalı çizer. Zaten Belçikalılar bu çizgi roman konusunda gerçekten yani evet. apayrı bir ekol. Morris bir dönem Amerika'ya gitmiş. Orada yaşamış. Tam da o sıralarda Gosini Pıtırcı'nın yazarı. Aynı zamanda Asterix'in Asterix, evet. yazarı. Gosini de oradaymış. Ve Morris ilk başta kendisi bir band olarak yayınlamaya başlamış. Red daha sonra Gosin ile yolları birleşmiş birlikte uzun yıllar çalışmışlar. Gosin'nin ölümüne kadar ve 1955'te ikisi başlıyorlar. yani 1946'da Morris başlıyor. 1955'te Gosini ile devam ediyorlar ve 70'li yıllara kadar sürdürmüşler. Avrupa'nın en ünlü çizgi roman kahramanlarından biri olmuş etkit. Diğer rakipleri tenten, Asterix, e Spiru var. Zaten yani, Spiru evet. dergisinde yayınlanmaya başlamış ilk olarak. E, Asterix zaten Goscinny'nin yani Goscinny kendi kendisiyle evet, kendi e, kendi rekabet kendinin rakibi, <gülüyor> kendinin rakibi olmuş. E, ve 23 dile çevrilmiş. Avrupa'nın neredeyse hemen hemen bütün dillerine, e, Afrika dillerine, Asya dillerine yani dünyanın her yerinde çok tanınıyor. Ama ilginçtir ki Amerika'da çok fazla e, ...bilinmiyormuş, hmm. Tenten de öyle... ...Tenten'i de... E, çok ...Amerikalılar çok bilmiyormuş... E, ...ama geri kalan... ...dünyanın geri kalan yerlerinde... E, ...Redkit bayağı ünlü olmuş... ...hatta sergide öyle bir... ...rakam vardı... Yüz, ...yani birkaç yüz milyon... Ha, evet, ...baskı yapmış de, evet, bugüne kadar... ...yani gerçekten çok ama, büyük bir sayıydı evet, ...rakamı hatırlayamıyorum ben de... E, ...peki Redkit'in bu kadar çok sevilmesinin... ...nedeni ne sence... Ya şimdi, yani ben, sen ben, mesela ben neden kendim, seviyorsun? Kendimden yola çıkarak. Ben her zaman anlattığım hikaye, yani bana işte ne zaman sorsalar nasıl oldu da kitap okumaya, hani niye seviyorsun ya da nasıl sevdirelim çocuklara falan bu sorularla Ben benim hep anlattığım bir şey vardı Texas Tom Mix, işte milliyet çocuk, milliyet çocuklar etkit vardı. Hı hı. E Red Kit'in ayrıca işte şimdi burada sen de getirmişsin evet, zaten. Evet Milliyet, Bu Milliyet yayınlarının küçük albünleri. Çok eski. Çok Yani bunlar vardı. Yani e, çizgi film olarak vardı. E, pazar günleri e, işte Hikmet Şimşek'ten önce miydi sonra mı tam hatırlamıyorum. Pazar konserinden önce. sonra ha, önce işte bir kovboy filmi olurdu falan ve sürekli bir kovboy filmin meselesi vardı. E, biz de kovboyculuk oynardık. Yani niye bilmiyorum. Bu kovboy olma hikayesi pek bir meşhurdu. Yani o e, bir biçimde bizim oyunlarımızın içindeydi bu kovboyluk mevhumu. Ee, dolayısıyla da Red çok kolay benimsiyorduk. Hı hı. Çünkü yani işte gölgesinden hızlı silah çeken bir kovboy. Yani daha ne olsun adam yani Einstein'ın teorilerini alt üst ediyor yani. Evet. Dolayısıyla hani ilgimizi çekiyordu <gülüyor> bizim de. Ama e, hani nasıl başladı dersen inan ki bilmiyorum. Yani işte Texas Tomix okuduğumuz için belki ya da belki Red çok sevdiğimiz için Texas Tomix okuduk. Bilmiyorum. Olabilir. Ben o Tom Tomex'i okumadım. E, kobocılık da oynamadım hiç çocukken ama deli gibi red kit okurdum. E, yani çok eğlencelidir. Çok e, ince çok komik, espriler evet. var içinde ve hala şimdi e, okudukça bildiğim halde artık bazı maceralarını ezbere biliyorum gibi. Ama yine de gülmeden edemiyor insan. Ya şimdi eğlencesinin yanında sanıyorum bir de şu var. Belli bir dönem yani insanın ya yani çocuğun. ...gelişiminin belli bir döneminde doğruları oluyor. Yani o doğruları çok benimsiyor ve onlar üzerinden hareket ediyor. Yani bir durum olarak var bu çocukların yaşamında. Hı hı. Muhtemelen bizim Red tanıştığımız dönem... ...çünkü ona geliyordu. Çünkü Red Kit işte bir, bir tür aslında bir yandan da adalet savaşçısı. Yani hep adil bir şey evet. yapıyor. Yani bir biçimde kanuna teslim ediyor. İşte hep kanunsuzlarla mücadele ediyor. Yani oradaki o anlayış da belki çok iyi denk geliyor bizim... ...benim çocukluğumda yaşadığım o döneme denk geliyordu herhalde. Yani bunun da büyük bir etkisi olabilir bu tür bir adalet <gülüyor> mücadelesinin, işte o doğruluk mücadelesi. Yani şimdi bunların hepsini tırnak içinde söylüyorum çünkü benim çok kızdığım yönleri de var. Hem yani bütün bu cowboy dünyasının çok kızdığım yönleri var. Mesela ben bütün çocukluğum boyunca kızıl kızılderileri kötü zannediyordum yani kovboylar yüzünden. Yani bu çok... Hani bu konu gerçi şeye de Gosini'ye de çok sorulmuş evet. bu konu. Ay, faşizmle suçlanmış, ırkçılıkla suçlanmış. O da kendini savunmuş. Yani ben bazı e, şeyler var, bazı özellikleri var. E, bazı insan topluluklarının onları öne çıkartıyorum sadece diye. Kendini savunmuş. Yani demiş ki aslında öyle demek istemiyorum. Ama bu demediği anlamına gelmiyor. Evet. Tıpkı şeye benziyor işte bizim bir dönem Türk edebiyatında işte e, Karamanlı bakkal tiplemesi. Ya da işte şimdi hala çok giden işte Laz. E, fıkraları temel Hı -hı. fıkraları gibi bir durum aslında bunu anlayabiliyorum ama e, tabii ki bu da o dönemdeki kültür içerisinde bir yer buluyor kendine Hı -hı. yani o kültürün sözcüsü oluyorsun çünkü bir şey yaptığın zaman ister istemez bir biçimde e, ona denk geliyor o yüzden negozinin hani savunmasında da çok haklı yani adam ben öyle demek evet. istemedim derken ama bir yandan da böyle bir durum var ki red Kit bunun en en en artık hafifi evet bir de aslında e, diğer açıdan baktığın zaman ee, kızıl derililerle hani hafif bir dalga geçme durumu var ama e, kızıl deri olmayanlar yani beyaz insan ya da batılı insan denilen e, insanla da çok dalga geçiyor bu kitaplarda yani e, yer yer böyle e, aptallığa varacak kadar e, Tabii, Karakterleri, tabii yani karakterler var. E, yani işte Daltonlar mesela ya da e, kasabanın yöneticileri ya da Siz, işte valiler, senatörler, senatörler oluyor. Evet. Onların ve, karıları işte onların kızları mesela onlar çok üstüne oynadıkları tipler. Evet yani belli tipler var ve onları aşırı abartılı e, gerçekten gözüne soka soka dalga geçtiği tipler oluyor. Bir hafif eleştiri e, de yaparak alttan alta yani evet bunları yapıyor ama yapması yani Red Kit bunu benim o kızgınlığımın hedefi olabilecek bir şey değil yani onu Hı -hı. söyleyeyim genel kovboy kültürüne karşı ben yani anlatılan kovboy kültürüne karşı bir kızgınlık benimki ama e, yine de bir orada bir durum var yani işte aslında istilacı olan soluk benizlilerin haklılığı üzerine hikayeler anlatıyor evet. yine yani orada da bir Hani bu adamlar işte gelmiş istila etmiş filan. Neyse o konuyu geçeyim ben şimdi. <gülüyor> Zaten şey o sergide yine e, öyle bir bilgi vardı. Daha sonra işte Belçika'dan e, dünya yayılıyor. Amerika'ya da gitmiş. Amerika'ya gittiğinde e, biraz uyarlanmış oradaki... Hmm. E kitaplardaki işte kızıl derilerin özellikleri biraz yumuşatılmış. E, Çinliler var mesela, Çinliler e, işte göçmen Çinliler Amerika'daki, onların kitaptaki rolleri biraz değiştirilmiş. E, Meksikalıları mesela sürekli uyuyorken çizmişken e, işte Meksikalıları tembel gösterdiği için e, bunu da değiştirmen gerekiyor demiş. Amerika'ya e, bu kültürel özellikleri hafif yumuşatılarak. E, ...aktarılmış bu kitaplar... ...onu da ilk defa sergide okudum... ...ilginç yani bu kadar... E, bu, ...müdahalede bulunulması... E, ...buna benzer bir başka durum daha var... ...ama onu istersen e, bir müzik arası verelim... ...tamam... E, ...çünkü e, Yapı Kredi yayınlarından Red Kit albümü armağan edeceğiz bugün... E, ...şarkı çalmaya başladıktan sonra arayan ilk dinleyicimize... Ee, şarkının anonsunu sen yap istersen. Şarkı e, Poor Lansom Cowboy. Doğal olarak <gülüyor> telefonumuz 0212 343 4040. <gülüyor> Yeah. ride ee, Kredi yayınlarından çıkan e, Redkit. Albumını kazanan kişi Ayşe korkmaz oldu. Yayından sonra telefon edeceğiz kendisine. Tamam. Şimdi bir, biraz önce şarkıya girmeden önce şunu söylemek istiyordum. Bu hani Amerika'da uyarlanmış bazı özellikler işte daha nasıl diyelim vurgusu azaltılmış vesaire ya kızıl delillerle ilgili. Hı hı. Şimdi bu bir de şöyle bir durum var. Avrupa'da oluyor bu da. Gençleri korumakla ilgili bir takım kanunlar, düzenlemeler vesaireler yapılıyor ve e, silahla ilgili bir takım düzenlemeler yapıyor. Dolayısıyla e, Redkit düello yapmaması gereken bir kovboy oluyor aslında. Çünkü hani ateş hı. etmek vesaire, bir, hani onu göstermemelisiniz hı hı. deniyor. E, o yüzden aslında gölgesinden hızlı silah çekiyormuş Redkit. Böylece aslında hiçbir şey görmüyoruz yani. Evet. Ya da <gülüyor> asla e, karşısındaki kişiyi ateş etmiyor da o evet. e, sektirerek kurşunu tık tık tık e, oradan oraya evet. oradan oraya çizgisini görüyoruz böyle çizgiyle gösterilir ve hep eliyle tetiğin arasına rakibin tetiğine vurarak silahı elinden i̇şte. düşürtür mesela asla evet. yaralamaz. Bir kere bir e, şey var yani e, şimdi Spiru'da yayınlanmayan La Mustique'de yayınlanan bir bölümünde. O yetişkinler için bir dergiymiş. Hı hı. Orada örümcek ayak mıydı? Hı. Orada bir sefer bir duelloda birini vuruyor. Bir kere ama. Hepsi bu. Bu kadar zaman içinde. Ama daha tuhaf olan, bence tuhaf olan şey... Red Kit çok sigara içen bir kovboy aslında yakın zamana kadar. Yani 80'lere kadar sigara içmiş. Yani gençleri sigaradan korumayı istememiş kimse. Ama silah göstermeyelim demişler. Ta sigara? 80, şey, sigara... İşte yasaklamamışlar da silahı yasaklamışlar. Ta 80'lere kadar. 80'lerden sonra ancak sigara kalmış Ama herkes sigara Zaten yazarı çizirdi. Ben evet hatırlıyorum çocukken evet. E, haberlerde yani haberi çıkmıştı. Red Kit'in sigarası artık bir e, çöple ha, evet. değiştirilecek diye bir ot takıyor evet, ağzına. Ondan önce ama dumanında kuru kafalar olurdu. Evet evet. <gülüyor> e, ve e, o Morris Red Kit'in sigarasını o otla değiştirdiği için... 1900 e, buraya yazmıştım ama e, yani 1988'de sanırım Dünya Sağlık Örgütü'nden e, ödül alıyor. Yani evet. e, böyle bir şey yaptığı için. E, bu da ilgi, ilginç evet, ki güzel evet. bir not. E, bu arada adam öldürmek demişken e, kanunsuzlar yani tam albümün adını hatırlamıyorum ama e, asıl Daltonların... Öldürüldüğü bir bölüm var yani daha hmm. eski işte elli lerdeki baskılardan biri herhalde ilk albümlerden. Ben de geçen sene okudum onu ilk defa. ya yani o zamana kadar Daltonlarla ilgili böyle bir ayrım olduğunu da bilmiyordum. Daltonların isimleri farklıydı o albümde. Niye bunların isimleri böyle çeviriden mi falan dedim yani eskiden yanlış mı çevrilmişti doğrusu buymuş diye. Çünkü Bob, Grant, Bill ve Emmett Dalton hı hı. öldürülüyorlar bayağı gömülüyorlar şok oldum Daltonlar öldürülür mü ya falan diye menerse gerçekten Dalton kardeşler diye tarihte yaşamış Daltonlar varmış ama işte hikayede onlar ölünce Morris daha sonra Gosini ile birlikte kurgu 4 Dalton kardeş daha yaratıyor o ilk öldürülenlerin kuzenleri bunlar ee, tabii ki Joe, William, Jack ve Averell, <gülüyor> e, ünlü Dalton kardeşler. Bunların bir de anaları var, Dalton ana. Ee, onu da dün okudum. Ee, yine o da başka tarihteki e, bir anne karakterden esinlendiği söyleniyor. Ee, haydut bir ailenin anasıymış, hmm. Daltonlar değil ama e, fotoğrafını falan da gördüm ama... E, Normal e, bir insan Daltona gibi çirkin bir kadın değildi. Daltona çok korkunç bir tip. Yani onun pasta içinde gönderdiği eyler ve şey sen anlatmıştın ya hani pastanın içinden eye çıkıyor ama eye kırılıyor. Evet e, demiri keserken E'ye kırılıyor. O arada Avarel annesinin kekini e, mideye indirmekle meşgul. Dişini kırıyor kek çok sert <gülüyor> olduğu için. Joe da akıllı ya. Aklında böyle bir anda bir ışık çakıyor. Gidiyor. Keki demirlere sürterek <gülüyor> <gülüyor> hapishaneden kaçıyorlar. Bu arada diğer karakterlerde de hep böyle bir tarihi gerçeklik. İşte Calamity Jane işte Buffalo Bill vesaire işte Billy Kid. Evet Billy Dickit Jesse James, Jesse James. E, Sarah Bernhardt Albert Abraham Lincoln bile var mesela Hı. bugün gelirken okuyordum. Orada bile çok komik işte toplantısını yapıyor işte Amerikan başkanı olarak sonra herkes gidiyor ve şey şarkı söyleyen telde Aha. Telgraf hattı döşeniyor ülkeye. Sonra e, insanlar vedet gittikten sonra karısı sesleniyor. yani ne pişirdim yaşasın <gülüyor> diye bağırıyor yani. O, onu da böyle gayet evet, insani yani. <gülüyor> bir karakter olarak koymuşlar oraya. Çok eğlenceli ayrıntılar var. E, benim kahramanım ama her zaman ve her zaman kalemiteceğindir. Aha çok eğlendirir beni o tipi karakteri işte küfür etmesi o şey konuşma balonunun içinde sürekli böyle şekiller oluyor evet, onun evet, kuru küfür. kafa çarpı işte <gülüyor> çok ağza alınmayacak küfürler maceralardan birinde bir posta arabasında işte kalemti cenk kılık değiştirerek hanım hanımcık giyinip ...şemsiyesinin içinde tüfeğini <gülüyor> saklayarak haydutların peşine düşüyordu. Ama posta arabasında normal yolcular da var. Bir anneyle kızı da var. Kız çok tabii terbiyeli yetiştirilmiş falan. kalemti Jane küfür ettikçe anne sürekli kızın Kulakları. kulaklarını kapatıyordu. Ama en sonunda kız da aynen o küfürlerden birini savuruveriyordu. Kalemiti Jane, Jane çok eğlendirir beni ve bir tane daha tabii unutmamamız ve atlamamamız gereken e, karakter Rintint'in. Rintint'in ya evet. E, Rantan planmış. Evet. E, Fransa e, orijinal adı. Ben onu da yeni öğrendim. Eee Rantan plan da e, Redkit'in köpeği diyebilirim ama Redkit'in köpeği değil aslında. Hapishanede e, genelde işte Daltonların olduğu hapishanede İki köpektir. 1960'larda giriyor maceralara diye biliyorum. Evet, yani kadar yemek düşkünüdür. <gülüyor> <gülüyor> bir macerasında e, hafıza Daltonların unutkanlığı mıydı? Daltonlar hafızasını ha, evet, kaybediyorlardı. Kaybediyorlar. Rintintin de aynı sırada hafızasını kaybediyordu. <gülüyor> Kendini kedi zannetmeye başlıyordu. <gülüyor> ya bunlar çok eğlenceli işte. Ya nasıl sevmeyeceksin şimdi bunu? De mi böyle bahsetmişim evet. de komik geliyor. Ee, onun dışında e, Red Kit'te bir de isimsiz ama her macerada her kasabada mutlaka karşımıza çıkan tipler oluyor işte bir tane barmen ee, o evet. ünlü cenaze levazımatçısı akbabalara benzer tipi habire arkada mezura ile ensende dolaşır ondan sonra banka memurları vardır istasyon memurları vardır yani sürekli kendini tekrarlayıp da bu kadar farklı farklı olabilmekte ayrı bir <gülüyor> beceri ee, ve benim artık e, programı kapamam gerekiyor. Evet, çok fazla yani. işaret aldım. <gülüyor> yani red kit bitmez. Evet. Ee, Herkesi sergide aslında bütün bu bilgiler bekliyor zaten. Ayrıca çok da eğlenceli bir ortam var. Ee, Facebook sayfamızda bir dolap kitabın Facebook sayfasında Banu'nun orada çektirdiği fotoğrafı da görebilirsiniz. Evet. E, sergi 17 Haziran'a kadar Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde görülebilir. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere.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 Hesap dostu sizin okulu sundu.